muhabbetin meşru ve mahbul olması mahbubun yani sevilenin hak ve meşru olmasına tabidir. Muhabbet eden, sevgi besleyen varlık mahbubunu, sevgilisini arama, ona kavuşma ve bu surette kemale ve murada ermek üzere hareket eder. Onun bu hareketinin temeli muhabbettir. Her seven kalp, sevdiğine doğru hareket halindedir. Eğer kalpte muhabbetullah Allah sevgisi varsa o kalbin iradesi hep Allah'a doğru olacak. Ve o kalp Allah'ın yakınlığını ve hoşnutluğunu arayacak ve onu bulacaktır. Çünkü o kalbin tamamı Allah sevgisiyle ve bunu destekleyen diğer makbul ve meşru sevgilerle olacaktır bunun için o yalnız Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevecektir Rahman'ı sevdiği gibi Kur'an'ı da sevecek Kur'an'ın emrettiği ilmi, imanı salih amelleri de sevecektir eğer kulun kalbine madde sevgisi hakim olmuşsa o da şüphesiz dünya meytağını parayı sevecektir evet kardeşlerim eğer kalbe şirk ve küfür yerleşmişse o da putları ve putlarına tapınıp yakın olmayı sevecek putlarına toz kondurmayacaktır eğer kalbe kadın ve taze oğlancıklarının sevgisi girmişse o da bu yolda harekete geçecek bu sevdiklerini talep edecektir evet her kim neyi seviyorsa onu arayacak ona kavuşmak için hareket edecektir o sevdiği şeyi anacak başkasını hiç düşünmeyecektir eğer dikkat edersen görürsün ki kalbini kadın ve musiki meclislerinin sevgisine kaptıran birisi şeri ilimlerden, imanı takviye eden marifet ve hikmetlerden hiç hoşlanmaz bunları duyduğu zaman neşesi kaçar ve oradan ayrılır Kur'an okunan yerde duramaz fakat sevdiği kadın veya mest olup kendinden geçeceği ortamı buldu mu işte orada erir biter sanki latif bir rüzgara maruz kalmış narin bir fidan gibi salınmaya başlar. Coştukça göz Gözyaşı döker. Zahiri ve batini, içi ve dışı, ruhu ve bedeni o sevgi ve sevda deryasına gark olur gider. Yazın size bakayım. Fakat bu suri, maddi ve mecazi aşklar hep helak olup gidecektir kardeşlerim sevdallarını sonunda çok ciddi bir şekilde pişman edecektir. Çünkü bu sevgiler makbul ve meşru değildir, haram ve batıldır. Ancak Allah sevgisi ve Allah için olan sevgiler daima ve ebedidir. Saadet ve selamet getiricidir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala ezeli olduğu gibi ebedidir. İlgisi Allah olan sevgiler ve bu sevgilerin güzel neticelerde ebedidir. Hep devam edecektir gidecektir. Gayesi ve ilgisi madde ve suret olan sevgiler ise böyle değildir. Aleykümselam O sevginin muhatabı ve sebepleri ortadan kalktığı zaman kendilerde yok olur gider ortada sevgi ve sevdanın sebebi kalmamış ki sevgi kalsın. Fakat ilgisi ve sebebi Allah olan sevgiler, sebeplerin kesilip parça parça dağılıp yok olduğu bir günde, bütün güzelliği ve en güzel meyveleri, semereleriyle baki ve daim olacaktır. Nitekim insanı kendisini tanıması ve sevmesi için yaratmış bulunan Rabmüsubhanühu ve teâlâda işte kendilerine ilgi duyup uyulanlar uyanlardan ayrılıp uzak durdular. Azabı da gördüler ve aralarındaki bütün esbab, ilgi ve bağlar kesilmiştir. Bakara 66. İşte kardeşlerim, kesilen bu esbab, ilgi ve bağlar dostluk ve sevgi bağları Dünyadaki maddi ve suri rezil sevgiliye kavuşmalar, kan ve ter bağları, Allah için olmayan fiil, amel ve hareketlerdir. Bu kabil ilgi ve bağların ilahi azabın göründüğü bir günde parça parça kesilip yok olması da mukadderdir, kaçınılmazdır. İman ve ihlas sahiplerinin esbabı ise o günde dahi kesilmeyecektir çünkü onların esas sevgisi Allah'adır diğer sevgileri ise yine Allah için olduğundan makbul ve meşru sevgidir İlgisi, bağı gayesi Allah olduğu için yani sebebi hiçbir zaman geçici olmayacağından ebedi ve bakidir dünyada ve ahirette son bulmayacaktır Allah için seven bir kul hiçbir zaman pişmanda olmayacaktır Allah her işini kendisinin rızası için ayarlayanlardan eylesin. Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren, Allah için alan, küfre girmektense ateşi tercih eden kullardan eylesin. Şeran beğenilip öğlen muhabbetin aslı ibadetin hakka tahsisini içeren muhabbetullah'tır kardeşlerim. Evet. Şeran beğenilip övülen muhabbetin aslı ibadetin hakka tahsisini gerektiren ve kapsayan muhabbetullah'tır. Allah'ın kullarına emrettiği ve yaratılmışları sebebine yarattığı şey de işte budur. Hiçbir şeyi hiçbir vecile ona ortak koşmaksızın yalnız onu sevmektir bu öylesine eşsiz ve emsalsiz bir sevgidir ki ondan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyip sadece ve sadece ona ibadet etmeyi ihtiva eder bütün sevgilerin ve iyiliklerinin temeli bulunan bu sevgiyi ihlal eden şey ondan başkasını onun için sevmek değil ondan başka herhangi bir varlığa tapınıp sığınmaktır ondan başkasına ibadettir. Amit cümlemizde. İbadet nedir? İşte bu noktada diyelim ki ibadet nedir? İbadet kupkuru bir takım hareket ve şekiller değildir. İbadet son derece tezellül ve tazim ile son derece muhabbeti ihtiva eden ameldir kardeşlerim. İşte bunun içindir ki ibadet Allah'tan başkasına yapılamaz. Asla Allah'tan başkasına tapılamaz. İşte bunun içindir ki ibadet yani tapınma aşk ve muhabbetten çok üstündür. Çünkü aşk ve muhabbet bir amelin ibadet sayılabilmesi için o amelde bulunması gerekli olan şeydir. Eğer aşk ve muhabbet yoksa o amel nasıl ibadet sayılır? İnsan sevmediği bir şeye nasıl tapabilir? Bundan dolayıdır ki, madde ve suret sevdalısı bile, sevdalandığı sevgilisine hitaben, sevgilin, sana o kadar aşığım, o kadar aşığım ki, adeta sana tapıyorum diye seslenir. O bu seslenişiyle, sevgilisine olan aşkının, ta tapınma mertebesine kadar çıktığını ifade eder nerede kaldı ki kalbine muhabbetullahı yerleştirmiş bulunan hak aşığı Allah sevdalısı bir mümin ibadetini Allah'a kulluk ve tapınmasını aşkının altında tutsun tapınmanın sevmekten daha büyük bir şey olduğunu unutsun İbadetin mana ve mahiyetinde gaflete düşme, aşkı ibadetten de üstün bir şey zannetme, şuurlu bir müminin şanından değildir kardeşlerim. Şuurlu bir mümin, o tertemiz Allah sevgisiyle gelir, muhabbet ve taziminin son derecesiyle, Yüce Allah'a ibadetini eda eder. O büyük sevgisi, o üstün saygısıyla, sanki bütün masivadan Allah'tan başkasından ayrılıp Yüce Allah'a gider. Böyle büyük sevgilerle üstün saygılarla edaya çalıştığı ve ibadet dediği hiçbir işini Allah'tan başkası için yapmaz, yapamaz. Allah bizleri onlardan kılsın. Çünkü mümin ibadet denilen bütün amel ve efalini Yüce Allah'a tahsis etmek mecburiyetinde bulunduğunu idrak etmiş bir kimsedir. Allah'ın müminlik sıfatını bizde daim kılınır. Kardeşlerim, şurasını iyi bilmek gerekir ki muhabbet gerek miktar ve mertebe olarak gerek vasıf ve keyfiyet olarak pek çok nevileri içinde bulunduran cins pek çok şeyleri de çeşitleri olan bir şeydir. Bunun için bu nevilerden her biri Yüce Allah hakkında kullanılmamaktadır. Mesela kul Mevlasına aşık olup sevdalandı dense Allah kuluna aşık oldu denilmez. Yani böyle denilmesi şeran sabit olmamıştır. Çünkü bu gibi tabirler Allah subhanahu ve teala'nın şanına yakışmaz. Fakat muhabbet lafzı kullanılmaktadır. Yani bu şeran olan bir şeydir. Mesela ayette o onları sever. Onlar da onu sever diyor. Maide 54'te. Yine Peki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyor. Alimran 31'de. Yine İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler, ortakları edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Müminler ise en çok Allah'ı severler. Onlar Allah için sevmekte çok kuvvetli, çok ileri ve diridirler diyor Bakara 165'te. Allah'ın indirdiği bütün kitapların medarı ve esası kardeşlerim bu Allah sevgisi ve bu Allah sevgisinin levazımı ve gerekleridir. Bütün ilahi ve semavi kitaplar başından sonuna kadar bunu emreder. Bunun zıttından da nehyeder. Bütün darbı meseller, hikaye ve kıssalar, mekyaslar, mizanlar hep bu iki farkı muhabbet üzerinde ve bunların sahiplerinin halleri ve akıbetleri hakkındadır. Şeran, beğenilip övülen muhabbetin ve bunun zıttının ne olduğunun beyanı saadetindendir bir kimse ki Allah ve Resul'ünü bütün sevdiklerinden daha çok sevmez mümkün değil o kimse imanın halevetini bulamaz tadını tadamaz çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kimde şu üç şey bulunursa imanın tadını duyar Allah ve Resulünün kendisine her şeyden daha sevgili olması, sevdiğini ancak Allah için sevmesi, ateşe atılmayı asla istemediği gibi küfre dönmeyi de asla istememesi demiştir. Bakın, imanın tadının ancak kendisinde şu üç şey bulunan kimseler tadar diye gelmiştir hadiste. Yine aleyhissalatü vesselam varlığımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben sizden herhangi birinize kendi babasından çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse iman etmiş olmaz demiştir. Kardeşlerim işte bu sebeplendir ki bütün peygamberlerin daveti yalnız Allah'a ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin hiçbir veçile Allah'a ortak koşulmaması üzerine ittifak etmiştir. İbadetin aslı, temeli, tamamı, kemali ise muhabbettir. Rabb subhanahu ve teâlâ'yı muhabbette ifrat ve tevhid etmektir. Ne ibadette ne de ibadetin temeli olan muhabbette ona asla eş, ortak koşmamaktır. Allah'ın bizi iman edenler de sabitler. Kardeşlerim, bu iki büyük esası ihtiva ve ifade eden cümle ise, İslam'a ancak kendisiyle girilen ve İslam'da ancak kendisiyle kemale erilen kelime tevhiddir. İnsanın kanını ve malını koruması da ancak buna şehadet getirmekle mümkündür. Ahiretin ebedi hüsran ve azabından korunmanın yolu da ancak bu İslam'ı tevhidi kalp ve dil ile gerçekleştirmektir. Bütün zikirlerin eftali en büyüğü, en faziletlisi de şüphesiz yine bu İslam'ı tevhidin zikridir. Yani La ilahe illallah'tır. Bütün alemler ve insanlık için hidayet ve kutsiyet kaynağı bulunan Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bu İslam'ı tevhidi ifade ve ihtiva eden müstakil bir ayeti cellesi ise Kur'an ayetlerinin seyyidi ayetel kürsü denilen ayettir. Yine Yüce Kur'an'ın müstakil ve küçük bir suresi halinde bu İslam'ı tevhidi ifade ve ihtiva eden suresi de İhlas suresidir ki Kur'an'ın üçte birine muadildir. Allah bizleri her türlü şirkten küfürden uzak kalsın